415. konu, Hz. Abbas'ın kahramanlıkları, Hazreti Peygamber'in amcası, Hz. Abbas'ın Hanzale'yi müşriklerin elinden kurtarması, Taif gününde Hazreti Peygamber Hanzale bin Rabi'yi Taiflilere elçi olarak gönderdi, onlarsa Hanzale'yi yakalayarak kalelerine götürmek istediler, bunu gören Hazreti Peygamber, Hanzale'yi onların elinden kurtaracak kimse yok mudur, onun için bütün bu mücahitlerin sevabı kadar sevap vardır, buyurdular, Buna Abbas bin Abdülmuttalib'den, Hazreti Peygamber'in amcası, başkası cesaret edemedi, koşarak gitti ve Hanzale'yi kaleye sokmak isteyen Taiflilere yetişti, kendisi güçlü, kuvvetli birisiydi, onu kucaklayarak müşriklerin elinden kurtardı, Taifliler kaleden onların üzerine taş yağdırdılar, Hazreti Peygamber de gidip Hanzale'yi getirinceye kadar Hazreti Abbas'a dua etti.